heladan çıkarken okunacak dua. A. i̇bn Ömer radıyallahu anhümmanın merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem heladan çıkarken Elhamdülillahillezî ezâqani lezzetahu ve ebeqâ fiyye kuvvetahu ve defa'anni ezâhu diye dua ederdi buyurulmaktadır. Yani Ezelden ebede kadar güzel övgüler Allah Ta'ala'ya olsun ki o lezzetini bana tattırdı, güç yetmeyi ve kuvveti bende bıraktı, eza'yı da benden giderdi demektir. B. Aişe radıyallahu anhanın merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem heladan çıkarken sadece gufrâneke diye dua ederdi buyrulmaktadır. A ve B dualarından biri ya da her ikisi okunabilir. Yani, Ya Rab, bunca nimetlerin şükrünü eda etmemekten ibaret, hatalarımı örtmeni senden dilerim demektir.